Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Mircan Kaya ve Kemal Cengiz Kan'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Mevlam Kerim'dir Mevla Kerim'dir Derman ararken derde düş oldum Derman ararken derde düş oldum Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir Gözlerim, Mevlam Kerim'dir, Mevla Kerim'dir Dedim dostla gidem, fısmet olmadı Dedim yare gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevlam kerim ama gözüleri mevla kerim yürdü ağlama gözlerim mevlam kerimdi mevla kerimdi ben ayrılmazdım felek ayırdı ben ayrılmazdım felek ayırdı ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir, ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Türk Halk Müziği'nin usta sesi Alekber Çiçek'ten dinlediğimiz bir Erzincan türküsüyle başladık. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ali Ekber Çiçek uzunca bir süre tedavi gördüğü hastalığı sonucu 26 Nisan 2006'da Hakk'a yürümüştü. 1935 Erzincan, Ulalar köyü doğumlu Ali Ekber Çiçek babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi ve çok küçük yaşlarda rençperlik yapmaya başladı. Bu arada İsmail Dede ve Emin Tabak Dede'den bağlamayı öğrendi ve Cem toplantılarında dinlediği Alevi deyişleri ve ezgileriyle beslendi. İlk okul öğreniminden sonra maddi imkansızlıklar sonucu öğrenimini sürdüremedi. İşte ağır yaşam koşullarına rağmen müzikten de hiç kopmadı. Müzik aşkı ağır basınca 1944'te İstanbul'a geldi. Burada aşık, Beyhani gibi halk müziğinin önemli isimleriyle tanıştı. Askerlik sonrası 1954 yılında TRT Ankara Radyosu'na girdi. Sonra İstanbul Radyosu'nda devam etti. Radyoda çalıştığı 35 yılı aşan sürede 400'den fazla yapıtı yorumlayarak bu türküleri geniş kitlelere ulaştırdı. Bu çalışmalarıyla kendisinden sonra gelen birçok bağlama ve ses sanatçısını da etkiledi. Derlediği ya da yaktığı türkülerin birçok bugün halk müziğinin klasikleri arasında yerini aldı. Sevgi, ayrılık, keder, yoksulluk ve zulüm gibi temaların ağırlıklı olduğu derleme ve düzenlemeleri 70. yaşını kutladığı 2005 yılında iki albümde toplanmıştı. Halen TRT arşivlerinde Ali Ekber Çiçek'in 54 kaseti olduğu biliniyor. Yani işte birçok ülkede konserler ve üniversitelerdeki sohbetler aracılığıyla Anadolu'nun sanatını dünyaya taşımaya çabaladı. Ali Ekber Çiçek bir kaynakta yolunu şöyle anlatıyordu.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 Ali Ekber Çiçek'in yaşamını anlatan, cahilden uzak dur, Kemal'e yakın başlıklı bir de belgesel var. Ali Ekber Çiçek, 26 Nisan 2006'da uzunca bir süre tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugün Edremit Görfezi'ne bakan bir tepede Tahtakuşlar Köyü mezarlığında yatıyor. Bugün programda Ali Ekber Çiçek'ten türküler dinleyeceğiz. Programa iki konumda sesleriyle katılacaklar. Önce 1962'de önce öğrencisi ve sonra ölene kadar yoldaşı, arkadaşı olan bir halk müziği sanatçısına kulak vereceğiz. Celal Yılmaz usta sanatçının eğitiminden geçmiş ve sonra aynı yoldan yürüyerek öğrenciler yetiştirmiş ve bugün de yetiştirmeye devam eden bir sanatçı abimiz. Ali Ekber Çiçek'le 1962'de öğretmen, öğrenci olarak başlayan ilişkileri 2006'da Ali Ekber Çiçek'in aramızdan ayrılmasına kadar kah sahne arkasında kah hayatın farklı alanlarında devam etmiş. Celal Yılmaz aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı ve Ali Ekber Çiçek'in çok sayıda fotoğrafını da çekmiş. 2010 senesinde hazırladığım bir yazı için bu albümünü benimle de paylaşmıştı. Şimdi Celal Yılmaz'a kulak veriyoruz. Ali Ekber Çiçek'le ilk tanışmam çocukken 1962 yılında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rumeli Han'da kendisine ait müzik dershanesinde öğrencisi olmakla oldu. Derslerimize Ali Ekber Çiçek, Cemile Cevfer ve Hıdır Şahin geliyordu. Sazından gümbür gümbür ses çıkaran ilk tınıyı Ali Ekber Çiçek hocamda duyduğumu hatırlıyorum. Eskiden bağlamalarımızda bam teli yoktu, sarı tel kullanılırdı. Bağlamanın bakımına çok özen gösterirdi. Bağlamayı çalıp işi bittikten sonra telleri saman kağıdı ile temizlememizi önerirdi. Bu benim alışkanlığım onun eseridir. Ali Ekber Çiçek'in Dershanesi dönemin en güzüde müzik merkeziydi. Ayrıca dönemin en önemli sanatçılarının da buluşma merkeziydi. Ali Ekber Çiçek ile 1962 yıllarında başlayan dostluk ve birliktelik aramızdan ayrıldığı 2006 yılına kadar sürdü. Ayrıca ilk yıllarda Mavi Boncuklar adıyla sahne çalışmaları yapmaya başlamıştım. Her zaman desteği olmuştu. Kendisine büyük bir hayranlık duymaktaydım. Herkese olduğu gibi de bana da karşı müzikal olarak da büyük bir sevgisi vardı. Sazının akordunu sadece kendisi yapar, başkasına yaptırmazdı. Kulağı çok hassastı. Ali Ekber Çiçek'ten çok bilgiler öğrendim kendisinden de ayrıca çok etkilendim. Eee Alekber Çiçek'i anlatmak doğrusu pek kolay bir şey değil. Çünkü Alekber Çiçek büyük bir sanatçıydı. Hayatı da öyle. Sevgiden, acıdan, ayrılıktan, yoksulluktan, kederden süzülerek çıkar eserler ortaya. Anadolu'nun, Anadolu insanının sade, saf Katıksız yüreğini eskileriyle ses verir yıllarca. O eskiler ki değişlerle semahlarla yüreğimizin tam orta yerine kurar otağını. Bir güzel insan, insan saz çalmakla, türkü söylemekle, derlemekle güzelleşir mi? O güzelliği yüreğinden yakalamış, parmaklarının ucundan tezeneye, oradan gönüllere yansıtmış bir büyük usta. Ali Ekber Çiçek aşık tarzı deyişler, duazı imamlar, semahlar ve uzun havaların yurt çapında yayılmasında ve tutulmasında en önemli rol oynadı. Sanatındaki ilham kaynağı Alevi Bektaşi kültürüdür. Sanatında gösterdiği üstün icra, icra tarzı ile pek çok sanatçıyı etkiledi ve seslendirdiği eserler, pek çok profesyonel sanatçılar tarafından da seslendirildi. Kaynak kişi sıfatıyla ulusal kültür, sanat hayatına onlarca eser kazandıran Ali Ekber Çiçek, aynı zamanda derleyici sıfatıyla da pek çok eserin arşivlerimizde yer almasını sağladı. 1950 yılından beri yabancı olmadığı radyoya, 1960 yılından itibaren kadrolu olarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. 35 yıl sonra buradan emekli oldu. TRT mikrofonlarından 400'den fazla eseri yorumlayarak geniş halk kitlelerine ulaştırdı. TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Alekber Çiçek'in Türkülerini tüm sanatçılar tarafından söylendiği görülmektedir. sazındaki ustalık onun bu çalgıda çok farklı ezgiler, farklı üsluplar ve farklı denemeler yaratmasına sebep olmuştur ki, bu da bizim halk müziğimize büyük katkılar sağlamıştır. 8 Nisan 2006 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde, Taksim'deki bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT yapımcısı ve gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun 26. ölüm yılı ve ödül töreni hayatının en son kültürel gecesiydi. Ali Ekber Çiçek Balıkesir'de hastanede yatarken onunla telefonla görüşüyordum. Telefonla konuşurken beni ısrarla Ümit Kaftancıoğlu'nun 26. ölüm yılı ve ödül törenine davet etti. Ben de kendisine kesinlikle gelmemesini istedim. O ise Ümit Kaftancıoğlu'na mutlaka geleceğini, Kaftancıoğlu'nun çok değerli bir kişi olduğunu söyledi. Konserde izleyiciler Ali Ekber Çiçeği dakikalarca ayakta alkışlamışlardı ve çokça hüzünlenmişlerdi. Bu etkinlik uzun hava ve Değişlerin usta yorumcusu Ali Ekber Çiçeği'nin son etkinliği oldu. Ve 18 gün sonra 26 Nisan 2006 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ölür tenler ölür, canlar ölesi değil dizelerini Ali Ekber Çiçek'ten daha fazla haklı çıkarabilecek çok az insanlardır. Alevi Bektaşi geleneğinde öldü sözcüğü kullanılmıyor. Onun yerine Hakk'a yürüdü deniliyor. Duaya yürüdü de diyebiliriz. Veyselce bir yaklaşımla Kara toprak kucağını açmıyor mu En sonunda bize Edremit tahta kuşlar köyünde Toprağa verildi Ölümünün üzerinden bir kaç saat Geçmişti ki Ozan Hasan Ulusoy Aşağıdaki anıtı yıkıyordu Muhallakta hayal tuttu Cam tuttu Dost gözünde hayal oldu Düş oldu İçini sarınca derdi sevdası, Leyla dedi, Mecnunlara eş oldu. Pir Sultan Nesimi Karaca olan, Nice aşık mızrabında buldu can. Gözü menzilinde, gönlünde heyecan, Yandı yürek gözlerinde yaş oldu. Mihnet çekti, kam dağında yoruldu. Aşk çayında, Aşk çayında aktı aktı duruldu İnsanlığın çamuruna karıldı Nar içinde katılaştı taş oldu Dolandı dost için oldu pervane Aşk meyinden oldu deli zamane Zamanede bulunmadık efsane Can ehlinin sarayına baş oldu Ömür boyu sazı durdu yanında Aşkı ile sazı durdu canında Sabah seherinde, bahar gününde Kanat vurdu, ak kanatlı kuş oldu Töreye sadıktı, millete aşık Anadolu irfanından bir ışık Derviş gönüllüydü, dostla barışık Kırkların cemine indi, hoş oldu Hasan soyum bu boş dünyada Deli devre dönen sarhoş dünyada, Bir ışık eksildi şu loş dünyada, Çekti gitti dost cemine eş oldu. Ali Ekber Çiçeği rahmetle anıyoruz. Nurlar için de Hocam, Ali Ekber Klasikleşmiş bir türküsünü yorumlayacağım sizlere. Hurbet elde ya dellerin derdini, Çekeyim de eğleneyim bir zaman. Yaralı sineme bal ile tuzu, Ekeyim de eğleneyim bir zaman. Bu bir Pir Sultan Abdal sözleriyle bestelenmiş bir türkü. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. E bugün programda 26 Nisan 2006'da bu hayata veda eden Ali Ekber Çiçek'ten Türküler dinliyoruz. Az önce 1962'de ilk halk müziği derslerini Ali Ekber Çiçek'ten alan ve onunla dostluğu 2006'da vefat edene kadar süren bir halk müziği sanatçısı ağabeyimizi ceral Yılmaz'ı dinledik. Ali Ekber Çiçek'i anlattı ve ondan bildiği bir Pir Sultan Abdal türküsünü seslendirdi. Gurbet elde yaderlerin derdini çekeyim de eğleneyim bir zaman. Sırada çok sevdiğim genç bir halk müziği sanatçısı arkadaşım var, Bülent Çatalkaya. Bülent ile 2009 yılında kurulan Mavi Nota Halk Türküleri Topluluğu Çalışmalarında tanışmıştık. İşte çok sayıda konserde birlikte yer aldık. Bülent de bugün Ali Ekber Çiçek'in yolundan giden bir halk ozanı. Geçen yıllarda kurduğu Bedesten Müzik Topluluğu ile Alevi ozanların geleneğini bugüne bizlere taşıyor. Geçen yıl Nisan ayında bir projeyi hayata geçmiştik çirdi Bülent. Aslında bu yıl 26 Nisan'da da yeniden sahnelenecekti bu proje ve ben de onu ve grubun solistlerinden sevgili Gülseven Medarı geçen hafta programa konuk edecektim ama olmadı. Bu projeyi geçen yıl Yeşil Gazete'ye de yazmıştım. Kısaca şimdi sizlere de anlatmak istiyorum. Dev duşar heft mesel projesi Bülent Çatalkaya'nın yaklaşık 10 yıl boyunca yüreğinde aklında demlediği bir kültür projesiydi. Yani 12 yazma veya 12 kadın 7 mesel adıyla da anılabilecek bir proje. Yani Anadolu'da Dersim Koçgiri kültürünün de tarihi 5000 yıl öncesine kadar giden bir ozanlık geleneğini kadın bakış açısıyla günümüze taşıyan, işte kadının Alevi inancındaki yerine vurgu yapan Dersim Koçgiri kültüründeki anaerkil yapıya atıfla yani kadının yok olan dergah geleneğinde kendisini yeniden yarattı çabası da, olarak da yani anlam bulan bir projeydi. Oyunun görsellerinde Alevi kültüründe önemli yeri olan Zümrüt'ü Anka ve Şahmaran görsellerini görüyoruz. Yani yeniden doğuşu simgeleyen Zümrüt'ü Anka'nın tüylerinde bulunan 12 tane göz, dev duşarı yani 12 kadını simgeliyor. Zümrüt'ü Anka ise kendi başına 13. kadın rolünü, rolüne giriyor. Yani bir tarafı kadın, bir tarafı yılan olarak tasvir edilen Şahmaran ise vücudunda bilgeliği, zehri ve şifayı barındırıyor. Şar Dersim Koşgiri'de özellikle yaşlı dergah kadınlarının başlarına bağladıkları işte gökkuşağının renklerini içeren bir yazma. Yani Alevi inancına göre Ana Fatma'nın başına bağladığı yazma barışın da simgesiymiş. Aileler, işte aşiretler ya da ne bileyim işte köyler arasındaki kavgalarda yani kan davalarında kadın başındaki yazmayı ortaya atınca kavga biter ve barış sağlanırmış. Umarım bu günler geçer ve bu projeyi bir kez daha hep birlikte izleme şansını yakalarız. Şimdi sizi sevgili Bülent ile baş başa bırakmak istiyorum. Bülent çok uzaklardan Sivas'ın bir köyünden işte 3000 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın eteklerinde 1700 metrede yer alan Aktaş Köyü'nden sizlere seslenecek sözü Bülent'e bırakıyorum bir dağ köyünden sizlere sesleniyorum 3000 rakım bir dağın dibinde 1700 rakım bir dağ köyünden Pakrat amcanın değerli kalem sevgili dostumuz Pakrat Estukyanın deyimiyle Sevas Hosar Gırnavük ve Ağdaş derdi o yani Sivas'ın Hafif ilçesinin Gürlevik Dağı'nın dibinde Aktaş diye bir köy. Burada doğduk büyüdük. Şartlar tekrar bizi buraya sürdü. Bir tarafıyla kış bir tarafıyla baharı andıran bir iklim bu dağlarda tabii. 2-3 mevsimi günlük bir arada yaşayabiliyoruz. Karlı dağların dibinde bir tarafıyla da ovası olan bir bahar havası. İki mevsimi bir arada gördüğümüz bir bölge burası. Bugün Ali Ekber Çiçeği'nin değerli ozan, o ozanlık geleneğinin niyen taşlarından Ali Ekber Çiçeği'nin hocamızın Ölüm yıl dönemi dolayısıyla bu program yapılıyor. İlginçtir. Bu dağın, Gürlevik Dağı'nın bir yanı Hafik, bir yanı Zara'dır. Biz Hafik, Hosar bölgesindeyiz. Arka tarafı Zara bölgesinde o Alevilik geleneğinin Ocak geleneğinin e, Önemli ocaklarından biri olan Baba Mansur e, Ocağının Önemli bir e, Kolu bulunmaktadır Zara bölgesinde, Karabell bölgesinde e, Bir dört yıl kadar önce Ziyaret etmiştim O konağı ve dergahı Orayı Ayakta tutan Geçmişin önemli bir dedesi ve ozanı vardır Hüsnü dede diye bilinir. Orada hoca ayakta tutan Hüsnü Delen'in ardılları vardı, torunları, çocukları. Kona gezdirdi Hüsnü Delen'in özel odası ve eşyalarını gezdirmişlerdi. Bağlaması, eski kemanı ve özel eşyaları vardı. İki katlı bir eski taş ev. Anlattılar Hüsnü Dede'nin döneminde o konakta Ali Ekber Çiçek'ten Davut Suları'ya, Feyzullah Çınar'dan Daimi Baba'ya, onlarca ozan Çetin kış şartlarında bu konakta buluşurlar. Yaklaşık iki aya yakın yarenlik ederler. Günlerce, aylarca çalıp söylerlerdi. Bu konakta diye. Dağın bir tarafında bunlar yaşanırken diğer yüzünde bugün biz onların bırakmış olduğu hazineleri seslendirmeye çalışacağız. Enteresandır, garip bir duygu. Sanki ruhları yaşıyor. Eserler o hazine kadim eserler Tekrar bugün hayatımızı, o kök hüclerimize kadar bizi anlamlandırıyor ve yaşatıyor. Onlarla hayatımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ali Ekber hocanın, Ali Ekber babanın seslendirmiş olduğu eserlerden birkaç tanesini sizler için icra etmeye çalıştım buradan. Ve onlarla sizlere ulaşmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar hepinize bu dağdan, bu güzel doğadan sevgi diliyorum, sağlık diliyorum. Bu kara günlerin en kısa zamanda geride kalmasını temenni ediyorum. Sevgiyle, sağlıkla sizlere sarılıyorum. Selam söyle benden sıralah ya mektup <Gülüyor> Selam söyle <Gülüyor> Aramızda yollar ağlıyor. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün 26 Nisan 2006'da hayata veda eden veya Alevi inanışına göre söylersem Hakk'a yürüyen Ali Ekber Çiçek için türküler dinliyoruz, muhabbet ediyoruz. Az önce dinlediğimiz kayıtta sevgili arkadaşım Bülent Çatalka'ya bizlere Sivas'tan seslendi. Programa çok sevdiğim bir türküyle devam etmek istiyorum. Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçeğin derlediği bir zile tokat türküsünde Ali Ekber Çiçeği dinleyeceğiz. El vurup yâremi incitme tabip. Dert vuran yareme eylersin derman Fercan kabul etmez büraneler var bü Bira... Yalansın dünya, vay dünya dünya, fanisin dünya, yalan ile yalan olansın dünya, kanansın dünya. gelir mürşide gelir Elbet arayan dermanını bu olur sadık der ki kimde ne var kim bilir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 vay dünya dünya fani'sin dünya vay dünya dünya daimsin dünya aşk ile fervane dönensin dünya yanansın dünya Sevgili dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Bugün Babil'den sonra da 26 Nisan 2006'da Hakk'a yürüyen Alek Çiçeği konuşmaya, ondan seçtiğim türkülere yer vermeye çalıştım. İstanbul'dan sevgili Celal Yılmaz hocamız ve Sivas'tan sevgili arkadaşım Bülent Çatalkaya da sözleriyle ve türküleriyle programa katıldılar. Az önce 2009'da kurulan Mavi Nota Alt Türkleri Topluluğu'nda Bülent ile tanıştığımdan bahsetmiştim. Mavi Nota ile 2010 yılında Kaz Dağları'na gitmiştik. Ali Ekber Çiçek de o köyün mezarlığında yatıyor. Tuncel Kurtiz de orada toprağa verildi. Orada uzun yıllardan beri yapılan bir hayır yemeğinin varlığını biliyordum. İşte ve Tuncel abi 2001 yılında o köye yerleşince bu geleneksel yemeği bir sanat şenliğine çevirmişti. Her yıl işte çeşitli gruplar katılıyordu bu şenliğe. Ben de birkaç kez katılmıştım bu buraya ve köyün muhtarı Mustafa Çambeli'yi arayıp yani o yıl 2010 yılında mavi nota ile şenliğe katılmak istediğimizi iletmiştim. Bana Şevval Sen ve Baba Zula'yı düşündüklerini söylemişti. Birkaç gün sonra arayıp o isimlerden vazgeçtiklerini ve bizi beklediklerini söyleyince çok sevinmiştik her sene köyde kökleri çok eskilere yani çok tanrılı dinlerdeki hasat şenliklerine dayanan bir hayır yemeği yapılıyor. Yani köylünün kendi inisiyatifiyle hazırlanan bu yemekte usulü usulüyle kazanlarda etler, keşkekler, işte pilavlar pişiriliyor. Büyük tavalarda patatesler kızartılıyor. işte aşureler kaynatılıyor ve Ağustos ayında bir cuma günü cuma namazını Takip eden saatte işte tüm köye ve yolu oralara düşen herkese açık sofralar kuruluyor. O yıl sofralara biz de konuk olduk. İşte çok güzel bir iki gün yaşadık. Kaz Dağları, Türküler, işte köylüler, Tunceli ağabeyim. Yani çok çok güzel bir iki gündü. Tuncel abi kalp rahatsızlığını yeni atlatmıştı. Asasına yaslanarak yürüyordu. Prova ve konser dışında kalan zamanlarda uzun sohbetler yaptık onunla da. Bizi bahçesinde konuk etti. İşte bir projesinden bahsetmişti o gün. 2001 yılında ilk adımını attığı uzun vadeli bir projesi vardı. Homeros'un İlyada destanını işte 10 yıl gibi bir sürede tamamlanacak bir film. Film ile yeniden yorumlamak, hatta filmde yer alan Hector'un türküsünü seslendirmeyi bile konuşmuştuk. Üç yıl sonra talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Tahta Kuşlar Köyü'nde Türkiye'nin sayılı özel etnografya müzelerinden birisi bulunuyordu. İşte Tahta Kuşlar Etnografya Müzesi yani Türkiye'de açılan ilk köy müzesiydi aynı zamanda. Müzeyi de ziyaret etmiştik. 1991 yılında müzeyi kuran Ali Bey Kudar ile sohbet etmiştik. O da geçen yıl Şubat ayında 87 yaşında hayata veda etti. Yani o hafta sonu Aleykber Çiçek'in köyün körfeze bakan yamacındaki mezarlığında yer alan e, gömütlüğüne de gitmiştik ve ona türkülerle seslenmiştik. Yani rüya gibi geçen yani insana yaşasın hayat dedirtecek iki güzel gün yaşamıştık. Bazen karamsarlık kapılıyor olsak da ben yani kuzeyden güneye, doğudan batıya bu toprakların zenginliğine, bereketine, insanların sağduyusuna güveniyorum hala. Şimdi dinleyeceğimiz bu türküyü Ali Ekber Çiçek, Tuncel Kurtiz ve Ali Bey Kudar'ın aziz ruhları için çalmak istiyorum. Devirleri daim olsun. Derviş Ali'den Ali Ekber yaktığı bir türkü dinleyeceğiz. Derviş Ali, Sivas şarkışla Emlek yöresi halk şairlerinden, Derviş Ali'nin bu şiirinde 1850 tarihi yazıyor. Yani bu nedenle 19. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor. Şiirlerinde Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra işte Anadolu ve Rumeli'deki Bektaşi tekkelerinin kapatılmasından duyduğu üzüntüyü ve daha birçok konuyu, sosyal konuyu dile getiriyor. İşte coşkulu, sade bir dili var yani inançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiş, yani çağına göre duru bir dil kullanmış da diyebiliriz. Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğiz bu türkü. Bir aşk türküsü Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Haftaya Pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında. Umarım yine birlikte olabiliriz. Sağlıcakla kalın. Kaldır kalbimdeki parayı. Gönlüm. Ya benim kimim var? Kim'e yalvarayım? Kaldır gülün. Hazdırısın böyle yara gibi. Derdi bilmeyene derdin söyleme. Hazdırısın bir gün yara. sa dünya da güzeller solmaz solmasa dünya güzeller solmaz bu dünya fani dik kimseye kalmaz kimseye kalmaz yalan dola ömülen. Sofuluk olmaz ömin olan bekler beraber yalan dolan güzel sofuluk olmaz mümin olan bekler beraber Derviş halime git Verir özüne Derviş halime Verir özüne Gönül lütveyledir Geldi sözüne Geldi sözüne Azrail konarsa Göğsün O zaman getirmez İslam'ın gün Azrail konarsa Göğsün O zaman beklemez Sırayı gönü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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Mircan Kaya ve Kemal Cengiz Kan'a teşekkür ederiz.